''Bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok.'' dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağı geçenler ise şu cevabı verdiler. ''Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir.''